Ayat Afakiye, Ayat Enfushiye, Ayat Elfaziyesi vardır. Elfazı Ayatı Kütbü semaviyedir. Tabuttu İncillerize bulduğu Kurandır diğer yüz sufudur. Ayat Afakiyesi işte, Cemalata bakıyoruz, yıldızlar, aylar, güneşler, dağlar nasıl yücedirilmiş, deve nasıl halk olmuş, hayvanlar nasıl halk olmuş, insanın nasıl okunmuş, bu da Ayat Afakiyedir ki bu Ayat Afakiyenin Enfazı kitaplarda kayıtlıdır. Mesela ne gibi? insan Kur'an'da yahut İncil'de yahut Tevrat'ta yahut Zebur'da yahut diğer suhluklarda insan yazılmıştır. Misal ne verelim? İnsan yazılmıştır. Elif nun sin, elif nun'dur. Yazılır. Ama insan bu yazı mıdır ben mi? Ha benim. Ayat-ı enfüssiyenin ayat afakiyye mukayyet olması buna benzer. Bütün mevcudat Allah'ın ayetleridir. Yani Kur'an'ın, Zebur'un, İncil'in, Tevrat'ın, Yusuf'un ayetleri. Ayetleridir ama Ayat-ı Hakkiyye. Buraya gelince ayat-ı el ile ifade edilir. Yani manaları kalıplara sokmuşlardır, kelimat ile. Yoksa bütün ayet semavat ve arttır, insanlardır. Ha, i̇nsanlar ne vakit ki ayat-ı El-Faziye ile ayat-ı Afkiyye'yi ceme bak, insan olacaklar. Onu onu ayırdığı vakitte yarım adam olur ayırdığı vakitte. Ha, bir de ayat-ı Enfüsiye var ki vücudumuzun helikatidir bizim. Bunu düşündüğü adam bir adam bu işi hesaba kattığı vakitte İşin bir sürüye Semavat ve kainat zahirde hayat ı kübra, büyük ayet görünüp insan küçük ayet görünür ama zahirde budur. Batında insan ayet-i kübra, kainat alemi sübradır, küçük alemdir, insan büyük alemdir.